yapma çıkma gibi bir şey sezdiyim. Şey, şey, şey. Yani bu çıkan senin şey. fikrin ne oluyor? Foucault'un çok fazla okumayan ilk kitabına bakarsak, bakarsak mesela e, nasıl Delilik ve e, Psikoloji diyelim. Menful'un Sensay Kallıcı diye bir yazı. E, revize edilmiş hali 1962 yazım 1954. Orada Foucault'un analize, yani ilk versiyona bayağı fenomenolojik, marxist ve psikanalist yapıyormuş gibi yaklaştığını görüyoruz. Ama ikinci edisyonda hemen hikaye deneyimin nasıl ortaya çıktığı hikayesine dönüşüyor. Bir örnek veriyor, ne kadar güçlü bir örnek bilmiyorum ama yaşadığı sorunlarla başa çıkamayıp kendi çocukluğuna dönen birinin kendi çocukluğuna dönebilmesi için o toplumda çocukların yaşamıyla, erişkinlerin yaşamı arasında mutlak bir ayrımın olması, erişkin yaşamının daha tehlikeli, çocuk yaşamının daha güvenli olması ve ancak bu sayede bu deneyimin mümkün olabileceğini söylüyor Foucault. Şimdi benim Foucault'u kurgulamam, ölmeden önce son söylediği söz üzerinden kurgulamam aslında oraya gönderme diyor. Bana öyle geliyor ki Foucault bu tür deneyimlerin hesabını vermeye çalışıyor. Yalnız bu yani şey ayrımını çok anlamadım açıkçası. Metodoloji ayrımı yok ama yöntem ayrımı var mı çok anlamadım ama ben şöyle okuyorum. Metodoloji veya yöntem ayrımı da var ama Foucault her seferinde elindeki araçlarla bu hesabın verileceğini, verilemeyeceğini anlamaya çalışıyor gibi. E, verilemeyeceğini anlıyor gibi geliyor bana. İşte 1960'larda bu hesabı sadece söylem analiziyle yaparım gibi e, yola çıkıyor ki... 1960'larda da söyleme analizinin dışında olan şeyler vardı ama yeteri kadar geliştirilmemiştir. O yüzden biz hangi versiyon hatırlamıyorum ama birkaç edisyon sonra giriş bölümünde işte şunları şunları anlatamadım ben, şu yüzden diyor ve iktidar analizi yapmaya başlıyor. Burada metodoloji değişiyor çünkü artık tarihsel aprioriye bakılmıyor. İktidar ilişkileri analizi yapıyor. Ama bence hala anlatılmak istenen hikaye, hesabı verilmeye çalışılan obje yani özner deneyim aynı. Ve 1980'lerde bu işin bir de insanların kendi kendilerine norm empoze etme tarihi varın farkına varıyor gibi geliyor hukuk. Yani verebileceğim buna en basit örnekte buraya gelirken üniversite beni gerçekten zorlamadı. Ee, psikiyatri kitabı da okumadım ama isteyerek pantolonla geldim etekle gelmedim. Çünkü kendi kendimi de masküler olarak kurgulamaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben aslında Foucault tam olarak ne yapmaya çalışıyordan çok Foucault'unu diyor. Bu dediği perspektiften Foucault felsefesini yeniden kurgulayıp bir hikaye anlatmaya çalışalım mı yapmaya çalıştım. O yüzden metodoloji farkı da var. Bence bu anlattığım hikayede çalışsanız da aynı. Ama bu metodolojiler birbirlerini desteklemeye ve eksikleri kapatmaya yönelik farklıdır. Her dönemde de Foucault, şunu yapmıştık, bu eksik kalmıştı, şimdi bunu biraz unutalım, bu tarafa vurgu yapalım diyor. Dolayısıyla her dönem aslında eksiktir Foucault'da. Yani son cinselliğin, tarihin yazdığı dönemde de iktidar görmezsiniz. Tarihsel apriörenlerinizi görmezsiniz. Sadece kendilik teknolojileri görürsünüz. Çok özür dileyerek Foucault'un biraz şey taraklaştırdım. <gülüyor> e bir yüzde bir müdahalede bulmak istiyorum çünkü Barış'ın müdahalesiyle çok benzer iki konuşmada da yani Şafak'ta da konuşmasında da örneğin yönetim sorununun çok fazla ortaya çıkmadığını yani gerçi Individual Conduct diye yani Conduct'ın kendisi yönetim sorununun parçası Şafak'ta vardı. Evet, yani burada tam Barış'ın dediği gibi yani hani metodolojinin değişmesi değil yani fukada soruların ve problematiğin sürekli olarak değiştiği bir alan var yani hani o yüzden sadece kendilik teknolojilerinin olduğunu kendi başına düşünmüyorum ben yani orada kendinin kendiyle olan ilişkisinin farklılaştığını ve bunu başka bir kavramla ve başka bir soru eşliğinde de getirdiğini konusunda ufacık bir itiraz yaparak da <gülüyor> Foucault'un son 1-2 yılda İngilizce sonraki sonra 3 yıl önce Fransızca edisyonu yapılan 1984'teki Kolej de Fransızlarına bakarsanız 1970'lerin sonundaki governmental hikayesinin de bırakıldığını ve Foucault'un çok yoğun bir şekilde kendilik teknolojileri çalıştığını görürsünüz. Yani şeyi tavsiye ediyorum açıkçası, Foucault hala bitmedi çünkü Collège de France derslerinin hepsi hala yayınlanmadı. Bu benim az önce gönderme yaptıklarım 80'lerde Foucault'un teknolo e, kendilik teknolojileri çalıştığı dönemdeki Collège de France dersleri, bunlar hepsi 300-400 sayfalık derslerdir. Bir i̇ki sene önce yayınlandı. En sonuncusu adını hatırlamamakla birlikte, e, The Government of the Living değil, neyse adını hatırlamamakla birlikte bu geçen e, yılın Eylül ayında çıktı mesela ve hala çıkmayan bazı yazılar var. <gülüyor> Dışarıda konuşmayın devam edelim değil mi? Sizi salana bırakayım. Ben sadece oraya yani şöyle bir, yani orada tekil gördüğüm bir baş seyfistim. Yani nihayetinde evet e, yani bir ben eksiklik gibi bir şey çok kabul etmiyorum o şey içerisinde. ...bizlek içerisinde. Yani onları eksiklikten... Çünkü gerçekten şu balina ilgisi benim çok aklımda çeliyor. Yani o hani... suya dalıp çıkma anlarında havada gördüğümüz kollar bunlar. Ama nihayetinde o alttan altta giden balina... ...aynı balina. Dolayısıyla ben orada... hani ...ne odak farkını başka bir şey görmüyorum. Sadece tam da anlattığı şeyi yapıyor. Foucault hep krizlerle ilerleyen bir fikir. Bunu Döre Özle söyler, başkaları da söyler. Dolayısıyla hani kendi yaşamsal... Deneyimin içerisinde ve kuramsal sarısmanın içerisinde bir krize girdikçe tam da yabancı bir, hani orada kendi tam da tarihsel, afriyon dediği, tarih ederken söylediği gibi o andaki kuramsal aykısının cevap veremediği bir problemle karşılaştıkça onu da içine alacak bir biçimde dönüşüm geçirmeye başladı Dolayısıyla buna hani böyle zamansal bir şey olarak bakmak lazım, böyle kesintiye uğradığı yerlerde değil de Fuku'ya bir bütün olarak bakmak gerekiyor e, diye düşünüyorum. Öteki türlü şey diye düşmeye başladı. Evet son e, 84'teki renkçilerini yapardık ama 85'te yaşasaydı bir renkçiler verecekti ve orada eminim bir şeylerin farkı söyleyecekti. Biz de ha evet Fuku aslında bunu demeye çalışıyordu diyecektik ama 87'de eminim ki o yine değişecekti. Dolayısıyla hani o e, yani Foucault şey dikmeyecek. Yani şu anlamda bitmeyecek. Eee tamamı da yayınlandığıyla bitmeyecek. Öyle bir problem kaçınılmaz olarak orada yaşamaya devam edecek yani. Soru var mı? şurada. Eee benim sorum şey şafa kuysa da olacaktım biraz da yanıtını almış gibi oldum. Aslında Arıt Hoca eee bu genealogici arkeolojiden genealogy metoduna geçme sürecinin birbirini tamamen ayırmadığını sanırım beraber gördüğünü ve daha sonra beraber kullanıldığını bir şekilde söyledi. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz? Çünkü sunumlarda yani sizin gösterdiğiniz tabloda daha işte ayrıldığının birbirinden yerine geçildiği gibi bir aldım. Yanlış aldı sanırım ve şey yani böyle bir ayrım varsa tam olarak bu yöntemler gördüğünü nasıl ayırıyor birbirinden? Teşekkür bir yani aslında dediğim gibi biraz tamamış gibi düşünüyorum ama ya yani ben çok öyle ayrı modunu düşünmüyorum. Sadece domainler değişiyor. Yani hani analizin yöntemi bile değil de domaini değişiyor. Ona tür zor çekiyor çekiyorum. Yani bu değişiyor ama yöntem de aslında ilkesel olarak ona harekete geçiren motorda çok da bir değiş olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla o ayrımları açıklamaya da ihtiyaç duymuyorum. Biraz hani sorunu böyle kesmek gibi olacak ama hani ben onun çerçeve, yani biz onu anlamlandırabilmek için böyle parçaları bölmek durumundayız. Nihayetinde analitik bir çalışma yapıyoruz. Ben diyorum ki mesela aynı şeyi ben de yaptım. Hani karanlık odayı, epistolojik düzenle düzende yapıyor yapıyor bir yapı çerçevesinde. İşte toplama kamplarını, siyasi bir düzlemde iktidar ilişkilerini hani örneklendirmek üzere onu nasıl çalıştığını örneklendirmek üzere işte günah çıkarma etik bir bağlamda hani kendi ilişkin nasıl e, biçimlendiğini anlamak üzere inceledim. Çünkü hani, diye, Foucault hani bunu söylediği için değil e, bir biçimde onları örneklemeye sadece o parantezleri açmaya evlenişli e, yapılar oldukları için ama nihayetinde bu üç örneğinde, üç bağlamında ya da aslında Aritin bir anlamda bütün sonuçları oyca yaptığı gibi hani aynı sorunsalın üç yöntemle de tekrar tekrar hani kuculam eşli boyutları var. Dolayısıyla hani orada yani biz bunu yapıyoruz. Demek bir şekilde fukuyu algılayabilmek anlamlandırabilmek için bu bölümlerini yapıyoruz. Aslında orada bütünlüklü bir yapı var. benim bir itirazım iki sorum olacak. Çok da vakit alınmamızdır. Şimdi Hı. öncelikle sandviç kavramını arrangement olarak çevirmeye ben itiraz ediyorum. Aynı zamanda ajans, faillenek ve failleşme olarak da anladığımız zaman tam gittiğimiz hatta da buradan sorun bağlanacak zaten. Şimdi şöyle bir izle çiziniz Hı. ve hani, regulation'da bu aslında sunumun ortak keseneğidir. Kavramlar problemlerine ortaya çıkar, birbirlerine bağlanır. Ama şunu düşündüğümüz zaman özellikle hani bu esamlıcı kavramı politik ekonominin bir kenara bırakılması özellikle şehircilikte ve yaptığımız delanda eleştirisinde kavramlar vardır dediğimiz zaman bunu ciddi düşündüğümüz takdirde kavramlar kendi problemlerini ortaya sunmaz mı? Özellikle mesela Rizom gibi bir kavramı düşündüğümüz zaman o yüzden kavramlar problemler değil de mi ortaya çıkar? Kavramlar kendi problemlerini size dayatır mı? sorun bu. Ee, özellikle bunun itirazla, Esen Bıdac'ın failleşme olarak algıladığımız zaman zaten kendi problemini e, bize dayattığımı söyleyemez. İkinci sorun da şey, e, Şafak Uysal olacak. E, çünkü alergin sunumuyla birlikte düşündüğümüz zaman bu mimari deneyin üzerindeki etkisini bugün düşünmeye çalıştığımız takdirde, özellikle bu enform enformasyon şey olarak aldığımızda ve insan merkezli bir analizden artık e, non-human agency işin içine kattığımızda mimarinin bugüne dair bize söyleyebileceği ne olabilir? Özellikle mesela mimari grafik tasarım ya da web dizayn ya da ağ tasarımları gibi bir hale bir dönüşmeye başlar? Teşekkür Şimdi şimdi bir, e, özellikle kavram tanımını ve e, hemen e, kavramların tarihi kavram-problem e, ilişkisini düşündüğümüz zaman e, hem türde hem, e, hem de ve tarihte hem de de esasında e, gerçekliğin e, akla sunduğu e, bir problem vardır. Ve o problem bize mevcut kavramlarımızı düzeltme ve inceltme zorunluluğunu dayatır. Der i̇ki düşünür de. Şimdi Dönöz'ün son kavramını örnek verdiniz. Ondan sonra ajansman orijinal kavramla ilgili itirazınıza geleceğim. Mesela orada bir problem var. Çünkü düşünceyi e, kök ağaç e, imajından kurtarmak, onun yerine e, farklılıklara, çoğulluklara, oluşlara, e, süreksizliklere e, ve e, hmm, sürekli yerinden etmelere e, yer açacak, imkan e, sağlayacak yeni bir düşünce imajı, e, kök ağaç düşünce imajının yerine kurmak bu e, düşünceyi e, dözün e, çok itiraz ettiği o Hegelci karşıtlıklar boyunca e, sadece aklın kendi e, ilerlemesi kendini aşması açması tarihi olarak e, görülen e, ve bunun e, işte yaşam bilimlerinden e, felsefe ve e, komputer bilimleri alanına hatta işte e, politik tartışmalara kadar katılan e, bu imajın yerine daha düşünceyi de özgürleştiren e, insan e, pratiklerini de özgürleştiren dizom e, e, imajını koyma gibi bir problem. E, ve de ajansman e, kavramı e, ma maşinik, ajansman maşinik şeklinde kendi başına çok enver kullanılır. E, ve orada e, orijinal Fransızcasında tabi e, tabii yani kavram e, çeşitli çağrışımlarıyla yeniden yeniden yorumlanabilir. Ama e, <gülüyor> hani ben kendi okumalarından da özünün e, e, kendi e, problematiğini, kendi derdini e, yorumlamamda birlikte e, değerlendirdiğim zaman e, o Sandwich ve Dölanda aracılığıyla e, şey, kentleşme çalışmalarına aktarıldığı biçimiyle esasında Dölanda'nın kendi o problematiğinden e, koparılmış olarak e, aktarıldığını görüyorum. Yani e, o düzenlenmeler, o bir gelişler e, belirli bir e, içkinlik düzlemi e, halinde olur. Eğer biz bugünü şimdi problemleştiriyorsak ki e, dönümüze göre e, biz felsefenin işi işte kavram yaratmaktır ve kavramlar da e, gerçek problemlerle ilişki içinde yaratılmak zorundadır. Ve bu anlamda da kendisini dönüyoruz yani empirisist olarak da e, tanımlar. Ve gerçekliğe yeterli kavramlar olmak zorundadır. E, ve e, o düzenlenmelerle ilgili mesela eğer biz e kavramını Dölöz'ün e problematiği içinde e değerlendirirsek ve de e -kent, e kentsel gerçekliğe e taşırsak o zaman zorunlu olarak e içkinlik düzlemi e kavramını e dışarıda bırakmadan kullanmamız gerekiyor. Ve Dölöz'de Evet yani biz bugünü e, kapitalizmi dışarıda bırakarak, kapitalist aksiyomatik dışarıda bırakarak e, o düzenlenmeleri düşünemeyiz, anlayamayız ve de e, problemleştiremeyiz der kendisi. Ama e, dölanla aracılığıyla o kavramın şehir kendi e, kentsel e, çalışmalar alanına aktarılması böyle bir gözün e, kendi yaptığı uyarıya Yok sayarak eee gerçekleşen bir pratik. Buna işaret etmeye çalıştım. Ben yani belki şey yani kavramı veya ya taktiği orada devam edebiliriz. Tabii tabii. Sevesene. Eee <gülüyor> evet, ben şimdi acaba bunun kaçırdığım için tam nasıl bir bağlamda tartıştığını bilemedim ama yani soru biraz daha yani çünkü anladığım şey aslında çok basit yaptıracağımız şey yanlış yani anlamayın diye söyleyebilirim. Şöyle söyleyebilirim belki hani Ali sunuşu da sunuşunda vardıysanız diye belki daha e, betimleyici olur diye demiştim. E, insan bilimlerinin doğa bilimlerine, doğa bilimleri uç beyleri başladığı bir sunuşu vardı. Simon'dan bir video ve evet, e, Latuk üzerinden. Tam da işte bu Agent e, e, e, Network Teori ve daha çok insan faillerden, insan yapılarına, o tam taşıyıcılara odaklanmanın kendisi. Aslında bu iki soruyu o yüzden iki soru olarak yani bir yandan Esamlıcı kendisiyle de ilişkilendirebiliriz belki. Mimarlığı bugün nasıl düşünmeli bunlarla birlikte yani insan deneyimlerini e, bir şekilde bağlayan, üreten tam da o üçlü şema içinde, Foucault'cu üçlü şema içinde e, ilişkileri e, subjektiviteleri ve kendiliği yaratan ya da üzerinde etkisini bulunan bir mimarlık deneyimine e, sanal gerçeklik gibi bir dünyada mimariyle nasıl düşünülürüz? Daha çok sorun buydu. Yani orada benim çok temel e, kabullerimden bir tanesi ben bu sanal gerçeklik tartışmasını kendi içerisinde tamamen aslında manasız buluyorum. Yani şundan dolayı nihayetinde e, sanal ya da değil ee, ...biz mekanın içerisinde varlıyoruz... ...her zaman fiziksel varlıklarız... ...yani hani e, ruhani düzleme sıçramadığımız sürece... ...her zaman bu varlık... E, ...bir biçimde mekansal... hani ...speysel diyebileceğim bir boyut barındıracak... ...dolayısıyla orada değişen şey mekansallığın değil... ...orada değişen şey bedensel... ...repertuarının... E, ...genişliği ya da darlığı ya da oda olabilir... ...dolayısıyla evet ben... E, bir odada duruyor ve bir ekrandan doğru bir dünyayla, koca bir dünyayla temas ediyor olabilirim bütün hayatımı böyle geçiriyor da olabilirim. Ama nihayetinde orada duran ben fiziksel bir varmektir. Sadece repertuarım, bir, hani, iki boyda dokunan parmak uçlarıma, o ekrandan gördüğüm yani dolayısıyla kaçınılmaz olarak görsel ve görme ve okuma üzerinden tanımlanacak bir repertuara. Ve fiziksel varoluşunda ağırlıklı olarak oturarak ya da yatarak her nasıl e, o e, sanal gerçekliğe bağlanıyorsam o pozisyona sıkışmış ya da daralmış olabilir. Ama nihayetinde e, o mekanın e, e, kurumunda hiçbir değişiklik aslında özünde yoktur. Dolayısıyla mimarlık hani, Antik Yunan'da olduğundan çok farklı bir yerde şu anda değil. Evet daha dijital bir e, araçlarla dönemmiş olabiliriz ama... E, e, o nereye her nereye bağlanıyoruz olursak olalım, o sanallı yaşadığımız yerin dışında kendi bedenimizi bir biçimde bir yerde her zaman tekrar ediyoruz. Ve bizim esas mimariyle etkileşimimiz en azından tabii ki hani bu enformatik mimarisinin yansıdığı adam anlamına gelmiyor ama mimariyle, her anındaki mimaride ilişkimiz bu anlamda hiçbir zaman değişmiyor diyebilirim yani orada esas vurgu yapılması gereken şey repertuar, bedensel repertuar ya da e, şey e, tecrübe alanının bize sunduğu repertuar ve temas rejimleri olduğunu düşünüyorum. Ben çok kısa, yani o soruyu gelirken e, kafamda başka bir cevap değil mi? soruya gelişti ama o tartışmaya bir taraftan çok çatallandırmamak çatallandırmak istinemekle beraber Kangieyemin yaptığı bir tanım var. Hani normalin ne olduğuna dair ve normun ne olduğuna dair. Onun açıklayıcı olabileceği düşünüyorum şu Foucault tartışması ile ilgili olarak. Sonuçta Kangieyem basitçe sağlıklı olan organizma ve çevresel değişiklere cevap verebilen ve yeni normlar üretebilen organizmadır der. Çok kabaca. Yani normal olan ya da normalizm dediği şey. Dışar, dışsal bir normalin e, esas kabul edilmesi ve buna göre e, can organizmanın performansının ölçülmesi, başarılı bulunması ya da bulunmamasıdır. E, sağlıklı organizma ona göre ise kendi e, çevresel koşulları değiştikçe yani normunda bir değişiklik oldukça, daha çevresel koşulları bir değişiklik oldukça kendisi için yeni o normatif olabilen, norm üretebilen bir canlıdır der. E, i̇şte burada sanıyorum, hani Foucault'a nasıl bakacağız? Normalist bir yerden mi bakacağız? Yoksa normatif bir yerden mi bakacağız? Yani ona çevresel koşulları, bağlamı, problemi, krizleri değiştikçe kendisi için yeni normlar üreten bir organizma olarak mı bakacağız? diye hani düşünce Düşünsel organizma olarak mı? Yoksa ona hani belli dönemlerde belli konuları odaklanan o yüzden de öbür konuları hani hasır altı eden bir organizma olarak mı bakacağız? Ben hani o cetvelin biraz daha doğal olarak hani normatif <gülüyor> tarafına kaynak elimde. Bir yani orada önemli bir şey çıkıyor. Evet. Ben şey yani şey eee zaman eğer eee değişmiyor da ya yani genelde bu konu şeyi işte özneye dönüyor. Şimdi o eee Şimdi söylem çalışıyor. Yani e, nesnesini daha çok bununlarında düşünmek istiyoruz. Yani işte söylem çalıştı, değişiş, özne çalışıyor. Şimdi altında giden böyle bir şey işaret ettiğiniz zaman böyle ki ben de katılıyorum o anlamda yani böyle güzel bir şey yapıyorum. Yani bir de gelen yani o şeyin ışılması deneyim. Ee, tamam başlı bir e, okumasından ve çok önemli bir e, deneyim başlasına girmemiz gerektiğini inşa eden bir şey aslında. Yani burada eğer bunun esin üzerinden geliyorsa bunu kuruyorsa e, bu, de, e, bu basitçe e, şimdi özüne ilgili de özüne deneyime bakıyor gibilerden bir şey değil mi? Aslında deneyimin ne olduğunu çünkü baştan beri fenomenolojiyle e, her müddetler ve şeyle işte, yapısallıkta şununla bir neşeleri var girdiğimleri var. Bundan deneyimi e, çok ciddi tekrar bir e, bakmamız gerekiyor. Yani çok önemli bir soru çıkartıyor diyeyim. E, şey yapayım, bir şey e, soru yoksa şu aktarım e, şey sorun, e, kavram aktarım üzerinden gitmesi e, üzerine tam bir şeyden masum var da, da vardı. E, senin daha da müdahalesi var aslında. Böyle i̇şte mekanın saçaklanması, işte bilginin farklı yerlerde farklı e, araçlarda farklı şeyler gitmesi üzerinden düşündüğümüz zaman teorilerin veya bilimsel eylemin sürekliliğini aslında kavramlar üzerinden sağlayamayız gibi şey, e, bir geliyor. Şimdi e, bu anlamda bilimsel eylemin ve bilimsel e, ürünün e, form sadece kavramlar üzerinden düşünemeyiz ve kavramların öğrenilmesi üzerinden de bilimsel aktivitenin sürekliliğini, aktarımını düşünemeyiz. Bu anlamda bir öbür tarafa gitmesi, common sense ile bilim arasındaki ayrıştırmayı basitçe ikisinin e, dil ve kod varlıkları üzerinden anlayamayız bu başka bir eler gibi yüzlerinden gibi ve şu problematize etmişken sorunsallaştırma şeyi e, bize başka bir yol yani, açıyormuş gibi geliyor yani mu? E, evet. De, e, evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. olarak Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. aktarılması Evet. Evet. Evet. Ee, bizzat bu aktarılan kavramları o e, deneysel araştırmalara e, araştırmalar kurucu rol üstlenmesi gibi bir şey söz konusu. Şimdi, fakat burada karneler yani eksik ya da e, yanlış ifade etmiş olabilirim eğer öyleyse güzel diyeyim. E, bir süreklilikten söz etmez. Tam tersine e, yani, karnelerin istemoloji tarihi kavramların tarihidir ve de e, koştuğu tarihide esasına. Ve de hani tek hiçbir kavram e, ilk başta kurulduğu haliyle kalmaz. Yani sürekli o deney e, ve o hakikat işçiliği e, süresince sürekli inşa edilir, e, değiştirilir. E, yerine e, daha e, yaşama e, nasıl diyelim? Özümleşir ve o yaşamın boyunca <gülüyor> ana kavramlar der, o e, tür kavramlarda da sürekli e, yer değiştirir. Ama burada e, kopus, e, mesela tılsal söylemin söylemiyle gündelik e, insan pratikleri, e, gündelik pratikler ya da e, insan diğer bilimler arasında da bir kopus vardır. Yani işte bugünün biyolojisi kimya değildir, fizik değildir. ve farklı rasyonizmler vardır ki bu farklı rasyonizmler grubusunda e, rasyon maviyat da. Ee, olur. Hem e, tarihsel kokuşlar vardır hem de e, zamansal farklı isimler arasında o bölgesel rastoralizmlerle ifade ettiği e, kokuşlar vardır. Kokuşlar esasında e, gündelik yaşamda gündelik pratiklerle, bilim arasındaki e, kokuşlarda belirtildi. Orada bilimin özellikleri hakikat normuyla e, hakikat peşinde, hakikat normuyla işleyen bir söylem alanı e, tanımlamasında da bu çok belirlendir zaten. Ama e, çok ciddi e, kriz anları e, işte e, Newton fiziğinden Einstein fiziğine e, geçişteki kadar ciddi e, kriz anları görülmediği zamanlarda e, kavramlar arasında ya da kavramın ee, sürekli o aynı kavramların aynı problemler ya da benzer problemler boyunca sürekli e, ortaya çıkmasında da, e, süreklilik görür. Yani hani hem e, kopuşlar vardır hem de tarihinde hem de süreklilikler vardır. E, ama biz e, sürekliliklerin hangi e, zaman e, periyodunu kat ettiğini ancak kavramların değişimlerine e, ya da değişmezliğine bakarak e, kestirebiliriz. Buna karar verebiliriz. Ve de, e, kavramların değişimine bakarken de evet e, hakikat normu önemlidir dersin. Ama orada en başta hani, e, bir problemle yaşamla ilgili bir problemle karşılaşıldığı anda mevcut kavramları kullanmak. Yoksa eğer yani kavram deneyden çıkar e, dediği noktada ya da kavram gerçekliğin nesnenin kendisinden çıkar dediği noktada zaten o çok eleştirdiğin yani bir sürü dönüşücektir. Bir tanıyan orada sınırlarını çok kesin çizer. Hı? Olur mu? Yani uzatmak istedim. Şey yani, bu kesimden bir şey mi diyorsun? Böyle yazılır tutan. Yani aktarım kavramlar aktarılırken problem de aktarılıyor. <gülüyor> zaten eleştirme noktalar yani bu kendi çalışmalarının yani asentaj ve şey, dönüşen hızını nokta tam delanda nokta kavram aktarılırken derdin aktarılması. Evet. Yani o anlamda... Orada derd aktarılmıyor. Ona, ona derd aktarılıyor. Hangi yerin <gülüyor> söylediğini <gülüyor> derdi problemizasyonun Yani problemi de suyumlu var <gülüyor> <Sonra bir> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sadece kavramsal bulmuşlarsak aslında e, sanki yani işte kavram şey oldu onu değiştireyim yani. E, yani Mesela. o şey olarak o değişiyorlar. Yani kavramıyla. Aslında yani işte uzamlaştırma bir şeyleri derdik. Yani dediğim gibi, e, bunu düşünüldüğünüz zaman e, kavramın kendi içerisinde bir e, varoluşu gibi bir şeye yani e, e, böyle bir şey olması da e, ona dair bir e, sınıf koyabilmiş yani o dil üzerinden ve kavram ve bilimin ayrışması, e, onun üzerinden ayrıca yani işte, e, kırıkları, şunları ne de, onun üzerinden görüyoruz gibi evet. ama tam da tarihsel ortaya çıkan, yani görüntülü, yani görüntülü diyeyim e, altına saklayanı bağlı değil ama e, bizim sürekli üzerinden gittiğimiz bir şey gibi oluyor yani tam da senin işaret ettiğin işte ne korktu orada işte e, eşyarken çalışmasına gittiğimiz noktada e, sadece şeyden, kavram üzerinden veya kavram kırılmasından sadece bahsediyorum. İyi <gülüyor> <gülüyor> soruyorsa teşekkür ederiz yardım için. Nasıl soruyorsunuz?